Ebedilik varlığın adıdır. Ama var olan şeylerde zuhur eden varlık, daimi ve ebedi olursa, varlığın zuhur ettiği suretler, o suretlerden zahir olan varlığa tamamıyla uygun olursa, ilk zuhuru olan şu dünyada, son zuhur olan ahiret alemi görünür. bir daha okuyalım arasını. Varlığın zuhur ettiği suretler Varlığın zuhur ettiği suretler Varlık denen yani gerçek mana suretler halinde ancak kesafetleşmek suretiyle görülebiliyor. Yoksa mana olarak manalığı mevcut. Fakat görülebilmesi için suretlere bürünmesi gerekiyor. İşte Yunus dediği gibi ete kemiğe büründüm, Yunus oldum, göründüm demesi. Biz an diyoruz ki şu et kemiğe büründü de Yunus oldu göründü. Abi, hiç onu ifade etmiyor. O. Bürünmek varlığın zuhura çıkması ifadesi. Yani gerçek varlığın mananın kesafetleşerek meydana çıkması. O suretlerden zahir olan varlığa tamamıyla uygun olursa ilk zuhuru olan şu dünyada son zuhuru olan ahiret alemi görmüyoruz. İşte o varlıkların gerçek manalarının ne olduğunu idrak ediverirse insan bu alemde zaten ahireti de idrak etmiş demektir. Olmaktadır. Uygun olması tabii. Uygun olması yani aslının ne olduğunu idrak etmesi aslının ne olduğunu idrak ettikten sonra Arada dünya ve ahiret diye bir tefrik, ayrım kalmaz. Çünkü ahiret dünyanın neticesi değil mi? Burada ne varsa orada o devam edecek. Burada biz hakikatleri idrak etmiş isek, ahiretteki yaşantımızda hakikatleri anlamakla devam edecek. Eğer burada hakikatleri anlayamamış isek, ahirete intikal ettiğimizde de onları anlamamız mümkün olmayacak. Nasıl ki dünyada hayali bir hayat yaşamışsak, ahiretteki hayatımızda öyle, zanni ve hayali olarak devam edecek. Bu alemde kuvvet bakımından ne varsa, o alemde bir uğurdan fiil halinde tecelli eder. Şimdi bu alemde bazı şeyler var ki, kuvvada yani manada gizli bazı şeyler de var ki fiilde meydana çıkıyor. Şimdi madde yönümüzle ilgili olan hallerimiz madde olarak zuhura çıkıyor. Fakat mana olarak bizde gizli olan şeyler, yani akıl boyutunda bildiğimiz şeyler, maddeyle ilgili olmadığı için burada zuhura çıkamıyor. İşte mana ile ilgili olan şeylerde orada kesafete bürünerek manalar varlık halinde meydana çıkacaklar. Nasıl ki bu dünyada manalar, maddeye dönüşerek varlık haline gelip de idrakimizin önüne seriliyorlar. İşte burada, ma öteki alemde manalar burada zahire çıkıyor. Buradaki manalar da öteki alemde zahire çıkacak. Bir bir şekilde. Ha bir şekilde, yani bir yönden demek. Şimdi bu çok mühim bir mesele. <gülüyor> Ve de bilinmesi gerekli bir mesele başımıza gelecek hadiseler çünkü. İşte biz ne e, fiil işliyorsak, bu fiilin düşüncesinde bize nasıl bir oluşum, bir bilim, bir akıl, mana meydana geliyorsa, ha, o ahirette fiil olarak gözükecek, yani suretlere bürünerek fiil olarak karşımıza çıkacak. İşte yaptığımız her şey bir mana olarak varlığı, bir varlık meydana getiriyor. Eğer biz e, ibadet hükmünde olan güzel şeyler meydana getirmişsek, bunlardan güzellikler, süslü varlıklar meydana geliyor. İşte biz ne kadar çok bu varlıkları meydana getirirsek, cennet dediğimiz mahal bunlardan meydana geliyor. Cennetimizi bunlar hazırlıyor. Yani burada mana olarak yapılan şeyler, ilimler, bilgiler ve yapılan fiillerin neticesi oluşan varlıklar, Karşımıza cennet şekliyle çıkıyor ve bizi sarıyor, biz onun içerisine giriyoruz. Bunun gibi bizden çıkan kötülüklerde veya kötü bilgilerde bir varlık oluşturuyor. Neticede bu da cehennem hükmüne giriyor. Bizi sıkıyor, üzüyor, yakıyor. Hepsini kendinizden meydana geliyor. Gayet tabii. Onun, tabii, onun yakacağı taş, hicare ve nastır, diyor, insandır diyor. Hani bir hikaye vardı bu hususta, <gülüyor> hep biliriz de. Behlül'ü Dana bir gün elinde kürekle gidiyormuş bir yere. Abisi harun ile karşılaşıyor. Abisi diyor ki, ya Behlül nereye gidiyorsun? abi cehenneme gidiyorum, ateşe ihtiyacım var biraz. De. Neticede dönüyor, dönüşte bakıyor ki, Behlül'ün elinde kürek ama ateş yok. Ne oldu ya Behlül diyor, gittin mi cehenneme? Gittim abi diyor. ''E niye ateş almamışsın?'' diyor. ''Vermediler mi?'' diyor. ''Yok vermediler.'' diyor. ''E niye vermediler?'' yani ''Sana bir parçacık ateş veremediler mi oradan?'' diyor. O kadar çok ateşler? ''Abi'' diyor sordum. ''Niye ateş vermiyorsunuz?'' E dediler ki ''Buraya herkes ateşini kendi getiriyor. Herkesin ateşi kendinin.'' Yani ''Burada ateş yok.'' dediler bana diyor. ''Ben de geldim eli boş geldim.'' diyor. Velasıl. İşte yaptığımız her türlü fiil ve düşüncenin neticesinde oluşan varlıklar bizi sarıyor ahirette. Gerek güzellikler hükmüyle sarıyor gerek kötülükler yani acılar hükmüyle sarıyor. İşte belirtmek istediği anlatmak istediği mesele bu. Yani dünyada ne yaparsak yapalım hepsi bunların kayda giriyor. Ruhumuza kaydediliyor, yükleniyor. Ve de bu cesetten çıktıktan sonra görüşümüz genişledikten sonra onların varlığını hissediyoruz ve o şekilde hayatımız onların içerisinde. Müspet veya menti olarak sürüyor. <gülüyor> Senden evvelce zuhur eden işler var ya, onları yapa yapa her defasında biraz daha alışır, onları yapmada bir kudret elde edersin. Faydalı olsun, zararlı olsun. Onları her yapışta nefsinde bir meleke hasıl olur. Alışkanlığı anlatıyor burada. Bir meleke hasıl olur. Haller adet edinince huy olur. Yani hal diye alışarak yapılan şeyler neticesinde adet hükmüne mi bu huy olur. Yerleşir yani artık diyor. Meyveler zamanla güzel bir koku peydah eder. İnsan sanatları o itiyatla öğrenir, düşüncelerini onunla terkip eder. İşte bütün o meleke haline gelen sözler, sözlerle işler mahşer günü meydana çıkar. Yani düşünce olarak sende meydana gelmiş olan her hal mahşer günü meydana çıkar. Hani ikre kitabı bugün kitabını oku bu sana yeter dedikleri işte senin ruhunun üzerine yüklenmiş olan bütün manaların orada birer suret alıp meydana çıkması, gözün önüne serilmesinden başka bir olay diye. İşte bütün o meleke haline gelen sözlerle işler mahşer günü meydana çıkar. Ten elbisesinden soyundun mu hemencecik ayıplar da apaydın bir halde meydana çıkar, hünerler de. Yani ayıplar da meydana çıkar, hünerler de meydana çıkar bütün mesele elindeki varlığı müsbet veya menfi kullanmaya bağlı. Müsbet de kullanıldığı zaman aynı derecede şiddetli netice veriyor. Menfi de kullanıldığı zaman aynı derecede şiddetli netice veriyor. E, akıl sahibi tabii ki müsbet yönüyle bunu kullanmaya bakar. Demin konuşuyorduk ya tebarekelle değil mülk. İşte bu elindeki mülk öyle değerli bir mülktür ki <gülüyor> yeter ki bunu gereği gibi değerlendirebilirsin. O vakitte bir tenim olur ama o tenin unsurlarla bulanıklığı yoktur. Yani ahirete gittiğinde de bir tenim vardır. Tenden de zaman biz bu hocelerden yapılmışı zannediyoruz ten. Halbuki ahirette de yaşadığımızda bir vücut verilecek bize. Ama bu vücutla o vücudun ilgisi yok. Efakat nasıl? Peki nasıl oluyor o zaman? O da senin, o da senin ikisinde de yaşayabiliyorsun ayrı ayrı. Ha demek ki yaşantı tenlerde değil akılda. Yaşantı akıllı oluyor tenle değil. İşte dediye demin hani mananın zuhura çıkması için bu varlıklar meydana geldi. Hak diledi ki falan falan şekilde manalı bir varlık meydana getirmeyi ona bir elbise giydirdi ve dolayısıyla o manalar o elbiseden zuhur etmeye başladı. Biz de elbiseye varlık verdik. Yani sahip çıktık, ben dedik, biz dedik. Halbuki ne biz varız ortada ne bize ait bir şey var. İşte biz o elbiseye sahiplendiğimiz içindir ki günah girdik. Başkasının malına sahip çıktığımız için suç işledik. İşte en büyük suçumuz bu. Halbuki kendi varlığımızın, bizim varlığımız olmadığını idrak etmiş olsak o zaman mesuliyet de yok. <gülüyor> Ceza da yok dolayısıyla. Demek ki cezanın ve mesuliyetin kaynağı sahiplenmekten geliyor. Bu ister beden olarak sahiplenme olsun, ister bedene bağlı birimler yönüyle sahiplenmek olsun, ister bedene bağlı mal mülk yönüyle, dünyalık yönüyle olsun. Yani bütün neticesi işin kökü neticesi sahiplik hükmüne bağlanıyor. O vakitte bir tenin olur ama o tenin unsurlarla yani hava su toprakla ateşle bulanıklığı yoktur, temiz baktı. Her şeyin suya aksetmesi ve görünmesi gibi her suret o bedende görünür. Ha işte o manyetik beden denilen elektriksel beden, diyelim yine yoğunlaşmış bir elektrik. <gülüyor> i̇şte onun üzerinde yapmış olduğunun her şey üzerine asılıdır diyor. Hani yılbaşında süslerler ya, ağaç suslar, her şey, eşyalar, eşyalar, hediyeler süslenir üstüne. Aynı onun gibi her şeyin meydanda. O zaman meydana çıkıyor. Orada hatıra gelen, gönülden geçen şeylerin hepsi görünür. Ayrıca, yani bu dünyadakiler orada aksetmek suretiyle görünüyorsa da göründüğü gibi oradaki düşünceler dahi suretlenip hemen meydana gelir. Çünkü ne diyor cennette? Aklınızdan geçen ne varsa hemen önünüze hazır olarak gelecek diyor. Kızarmış kuş düşüneceksiniz diyor. Önümüze hazır gelecek diyor. Meyve çekecek Gönlünüzde ağaç sarkacak, ağzınıza kadar gelecek diyor. İşte düşünce, düşünce ne oluyor? Hemen fiiliyata dönüşüyor. İşte bu da neyin sebebi? Ahirette kudret hükmünün zuhura çıkması neticesiyle. Dünyada kudret hükmü her ne kadar geniş manada var ise de kısa bir boyutlu kullanım alanı vardır kudret hükmünün dünyada. Dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasından bu yönlerle ilgili olarak hikmet ismi zuhurdadır. Yani, hikmet vardır yani olan her fiilde hikmet vardır. Ama ahiretteki yapılan fiillerde kudret vardır. İşte kişinin gerçek gücünün, gerçek kudretinin ortaya çıkması dolayısıyla cennetteki hayatını sürdürecektir. Ama cehennemde bu kudret kendinde yoktur. Çünkü neden? Dünyadaki hikmeti kullanamadığı için ahiretteki kudreti de kullanamayacak. Dünyada hikmeti kullanabilirse eğer hikmet isminin gereğini yerine getirebilirse hikmetin ne olduğunu idrak ederse o zaman neticesinde kudret sahibi olup ahiretteki hayatını ona göre sürdürecek. Ye ve tüble serair ayetini okusana o gün gizli sırlar aşkar olur. Meydana çıkar. Ayetin oku diyor. Yani o güne bırakma bugün oku da hazırlıklı ol. Oraya öyle git diyor. Bir de o hususi aleme uygun olarak huyların cisim halinde görünür, teşahhus eder. Senin huyların cisimlenir ve şahıslaşır. Yani meydana çıkar. Şahıs bir hale gelir. Bu alemde unsurların kuvvetinden nasıl üç mevlut, cemaat, nebat, hayvan vücut buluyorsa yani hava, ateş, su, topraktan cemaat yani e, madenler, nebatlar, hayvanlar vücut buluyorsa senin bütün huylarından da can aleminde gah nurlar haline girer, gah cehennemler haline girer. Yani bütün oluşan kişinin ahiretteki oluşmasının neticesi kendinin meydana getirdiği neticedir. Başka hiçbir şey değil. Ne cenab bizi gelir ateşinde yakar ne de durup dururken cennetine koyar. Bütün mesele buradaki çalışmamıza bağlanmıştır. Varlıktan taayyün kalkar. Göz önünde ne yüksek kalır ne alçak. Yani kendine has varlığından değer yargıları kalkar Artık senin için her şey bir olur. Yani hakkın varlığı zuhur ettikten sonra ayrılıklar kalmaz. Ebediyet yurdunda bedene arız olan ölüm kalmaz. Cisimle can bir renge girer. Hani size bir sefer ölmekten başka ölüm yoktur diyor ya. Bedene ait. Bedene ait ölümden başka ölüm yoktur. <Gülüyor> Aslında... Ölümden dendiği zaman ölüm biz bunu yani. yok olmak evet. diye tabir ediyoruz. Aslında ölüm, bizim anladığımız manada ölüm yok. Nakil, değişiklik var. İşte bu nakil ismiyle, nakil <gülüyor> oldusu ölüm ismiyle ifadelendiriliyor. Ama bizim şartlanmalarımız neticesinde, değer kendimize göre, değer yargılarımız neticesinde ölümü yok olma ile tercüme ediyoruz. Yani yok olmanın karşılığına gitmiyor. Nefes almayanın, ölü terefi, temizden doğan... Ecel yani. müddet manasında. <gülüyor> yani müddet Eğazim zamandır, şey müddetin yapayım. sona ermesi. Ama bizim için sona eren bir şey yok. Şunun, bu alemdeki görüntünün sona ermesi var. Biz bakıyız. Yani varlık, insan varlığı var olduktan sonra bir daha yok olmaz. Mümkün değil çünkü bu. Yok olması mümkün değil. Ama şu ceset gider, bunun yerine orada da söylediği gibi bir başka ceset gelir. Gittiği yerin malzemesine göre, yani orijinal maddesine göre bir varlık gelir. Çünkü bu varlıkla başka bir yerde yaşanması mümkün değil. İntifak edemez, havasına, suyuna uymaz. İşte olacak. Mı? Tabii, tabii. Astronot elbisesi dünyaya geldiği zaman onu çıkartıyor üstünden. Ayda giydiği elbise başka, dünyadaki başka. İşte böylece cisimle can bir renge girer. Yani madde varlık, kesif olan varlık ortadan kalktıktan sonra diğer bir beden verilse de insana artık orada tefrik yapmaz dünyadaki gibi. Ruhum ayrı, cesedim ayrı diye. Ayrılık yapmaz. Artık orada o ebedi hayata geçtiğimiz için can da cisimde aynı şey olur diyor. Yani buradaki gibi düşüncemiz kalkar, orada birlik yani hastalığı olur. Burası fark olduğu, olduğu için evet. fark olarak gözüküyor. Ayağın, başın, gözün gönül kesilir. Toprak sureti karanlıklardan arınır, saf olur. Hani ne diyordu? Ayaklarını size şehadet edeceklerdir. Ağzınızı susturacağız eliniz, ayaklarınız, uzuvlarınız size şehadet edecektir ne diyor? ayağın, başın, gözün gönül kesilir, toprak sureti karanlıklarından arınır, saf olur hak nuru da sana tecelli eder u Tanrı'yı cihetsiz olarak görürsün iki alemi de birbirine vurursun bilmem artık daha ne sarhoşluklar edersin ben bu evet. kadar sarhoş oldum. Sizin sarhoşluğunuz <gülüyor> başkadır. Bilmiyorum. Onu bilemez. <gülüyor> Rabları onları suvarır. <gülüyor> ne demek? Bir düşün. Temizlik nedir? Kendinden arınmak varlıksız, benliksiz. <gülüyor> sah bir hale gelmek ve sekavum rabbum şeraven tahura Rabları onları suvarır yani ihtiyaçlarını giderir bu ayetin manası ne demek derler ki Müslümanlar cennete gittiği zaman Rabları onlara tahur pat şaraptan içirecektir eh o da olacaktır eğer Bugünkü cennetin, dünya cennetinin, gerçek cennetin ne olduğunu, dünya cennetinin ne olduğunu eğer burada idrak edersek, işte bu şarabı içiyoruz devamlı. İnşallah, Çövün, İnşallah değil, maşallah. Teyze, içiyoruz zaten işte. İçeceğiz falan değil yani. <gülüyor> Tabi buradan geliyoruz. <gülüyor> Ne? E, e, e, e, e, e, e. <gülüyor> bu şarap denilen şey hem dışarıdan içiliyor hem içeriden içiliyor. İşte mühim olan, mühim olan iki gönlü de yani her türlüsünü de bu saf, temiz, fak, tahur şarabın her türlüsünü içmek lazım. Daha... onu öyle kullanarak kullansın. Öyle öyle. <gülüyor> <Ya Rabbi. gülüyor> ve sekahım ve sekahım sular, onları sular. Saka, sulavak manası ne? Sular. Rabbühüm Rabbi. Rabları onları Herkes sular. Ha, Rabları onları sular. Neyle sular? Rabbühüm şaraben bir şurup ile, içki ile yani içecek bir şey ile şurup Hadi, ha, meşrubattan geliyor işte. Ama nasıl bir meşrubat? Besekav Rab <gülüyor> buhum, şarabın derdi sadece. Allah arkasına, tahir, tahfurluk şarabının söylemesi işte bu çözüyor meseleyi. Ve ve de kelimesi çok önemli. da çok tabi. Şimdi ne oluyor neticede? temiz pak şarap diyor. Temiz pak şarap nedir? Kişinin kendi varlığının ne olduğunu kesinlikle idrak etmesi. Hiç karışıksız olarak. Yani varlığında benliğinin, nefsaniyetinin, arzularının hiç hiçbir şey olmadığına idrak etmesi ve de varlığının Hakkın varlığı olduğunu mutlak surete idrak edip, yaşantısının devamının oradan geldiğini bilmesi. Ha, çünkü yaşadığımız, yaşadığımız her an, bize bir tecelli ilahi olmuyor mu? Hayatımızın devamı bununla kaim değil mi? Biz anlıyoruz, siz nefes aldık yaşadık, değil. Varlığımızı meydana getiren güç, küllü yevmin hüvevi şen hükmüyle, her an, her birerlerimizin üzerinde hayatını sürdürüyor. Yani dileğini sürdürüyor. Dolayısıyla bu da kendi hayatı oluyor. Bizim hiçbir dahlimiz yok, hiçbir ilgimiz yok bu işlerle. Hak, belirli bir manasını meydana çıkarmayı dilediği, belirli varlıkları ortaya çıkardı ve onları suretlendirmek suretiyle manasını zuhura çıkardı. İşte bunu zuhura çıkaran Rab'tır. Rabb neyi Terbiye edecek. Rabbul Ervab da onların hepsini terbiye edecek. Dolayısıyla hangi manadan, hangi mananın ne şekilde zuhura çıkmasını istiyor idiyse o şekilde bir suret verip onu meydana çıkardı. Ve de devamını o manadan devamlı destekledi. Devamlı destekledi. Devamlı hayatını sağlayıcı özelliği meydana getirdi. İşte mana aleminden gelen hayatımızı devam ettirici bu hay sıfatının neticesi yaşam bizim için şarap, şurp, içme hükmündedir. İçiyoruz devamlı. İçme sadece ağızla olmaz. Biz bütün varlığımızla içiyoruz. Yani bütün hücrelerimize kadar bunu içiyoruz. <gülüyor> Feyzi ilahi olduğu gibi maddeten de öyle. Hözleler olarak da yani bedenimizi meydana getiren, bedenimizi meydana getiren kudret olarak da dört ana altından meydana ge gelen güçte, hücrelerimizi besleyen işte bu şa tahura şaraptır yani temiz baktır ki bunun devamını sağlıyor. Eğer buna mikroplu bir şey girse, temiz bak olmayan bir şey girse hemen şeysi bozlu veriyor, terazisi bozlu veriyor. <gülüyor> Hangi manayı meydana getirmek istediyse Cenab-ı Hak onu o ismin varlığı ile meydana getirdi. 99 esmasının isimlerinden bir tanesinin özelliği ile meydana getiriyor. Dolayısıyla onun Rabbi o isim oluyor. İşte onun hayatının devamını da o isim sağlıyor. İşte böylece o, o kanaldan beslendiği için tenispak şarabı ile hayatını sürdürmüş oluyor. Bunun manası bu şekilde böyle. Ama ahirette de ayrıca şaralen tahura diye saf, pak, temiz bir şarap olacak. Cennet ehli için hazırlanmış bir içecektir. O da manada. Yani ahirette meydana gelecek olan yönüdür. Nasıl ki her şey iki yönlü, zahir ve batın. Kur'an-ı Kerim'in özelliği o zaten. Hem ahiretle ilgili olan yönleri, hem dünya ile ilgili olan yönleri. <gülüyor> Eğer biz sadece ahiretle ilgili olan yönlerini hayali olarak düşünür de bu böyle olacak dersek yine bir ayağımız boşta kalır. Sadece dünya yönünü idrak ederse yine bir ayağımız boşta kalır. Hem dünyayı hem ahireti ilgilendirecek şekilde ayetleri anlamalıyız ki bize daha çok faydalı olsun. Sonra ne diyor yine bununla ilgili bir yerde Veyska'a ee, bimâin vahidin ve onlar tek bir suyla sulandırılır. Yani su ihtiyaçları giderilir. Ve yüz sulanırlar. Bimâin vahidin Bir tek suyla onlar sulanırlar. Demek suretiyle ayet biz anlıyoruz ki gök yüzünde yağmur yağıyor ya. Her türlü bitkileri o tek su ee, besliyor ve büyümelerini sağlıyor. Tabi o da öyle de işte bütün varlıklar bir şeylerle sulanıyorlar. Yani hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte bu da sulanması tek kaynaktan. Yani e, Rab kaynağından çıkması dolayısıyla tek suyla. Fakat her kanalın, her musluğun kendine göre özelliği olduğundan işte Rabları tarafından sulanıyor hükmünde. Yani kanalda, baştaki kanalda tek suyla sulanıyorlar. Fakat fiiliyata çıkış yönüyle değişiklikler olduğu için kendi musluklarından sulanıyorlar. Ve her musluk nereyi suluyorsa onun Rabb'u hükmüne giriyor. Ne şerbettir o şerbet, ne lezzettir o lezzet, ne zevktir o zevk, ne hayranlıktır o hayranlık, ne devlettir o devlet, ne şevktir o şevk, işte kişi varlığının ne olduğunu, hayatının gerçek idaresinin nereden geldiğini, neyin ne olduğunu idrak ettiği zaman işte yukarıdaki kelimeler ağzından dökülür ister ister. Öyle bir cümdüse başlar ki varlığının hakikatinin nasıl bir kanala bağlı olduğunu, nasıl bir yerden meydana geldiğini veya nasıl bir yerin halefi olduğunu, halifesi olduğunu idrak ettiği zaman ...coşmaz, oynamaz da ne yapar? Niçin eski dervişler şimdi de oluyor ya... ...semaya kalkmışlar? Sema zikrin neticesinde olur. Zikir açılımı meydana getirir. Açılımda hoşluğu, şevki meydana getirir. İster istemez semaya kalkar. Oturması mümkün değil. <gülüyor> Biz anlıyoruz ki... Yani ...dönüyor, dönüyor da işte... ...cezbe geliyor, özenle geliyor cezbe, akıl cezbesi, idrak cezbesi, yaşam cezbesiyle birlikte olan cezbedir. Hani bilinir hep ya e, Hazreti Ömer'e bir hal geliyor, bir başlıyor en erazı, en terazı, en erazı, en terazı diye semaya kalkıyor, dönüp duruyor böyle kendi başına. İşte bunları anlatmakla olacak işler değil. Ancak işte yakınlaşmak bakımından yazılıyor ve çiziliyor, okumluyor neyse. Mühim olan yaşamak ama bunları bilmeden de yaşamak mümkün olmaz. İşte böyle bilinirse bu süre kısaltılır, ömrün sonu beklenmez. Kısa sürede bu haller yaşanmaya başlar. Ama fırlayabilecek gidecek değil insan bir tarafa tabii. Sema etmeden de semada olur insan. İllaki bedeniyle kalkıp <gülüyor> ortada dönmesi veya Sağa sola yalpa yapması da gerekli değil yani. sema için Semanın evet. ismi üstünde zaten yükselmek manasını. Genişlemek bir başka ifade edelim. Ne hoştur o dem ki kendiliğimizi terk edelim. Ya i̇şte bu kendiliğimizi terk edemezsek zaten ne sema olur ne bilmem ne olur. Ha otur oturma. <gülüyor> <gülüyor> mutlak bir zenginliğe erişelim varlıktan yoksul olalım işte varlıktan yoksul olduğumuz zaman mutlak zenginliğe ermiş oluyoruz eğer bu varlığa sahip çıkarsak bu varlıkla zengin olmaya çalışırsak o zaman fakirin ta kendisi oluyoruz biz. hakkın <gülüyor> Gani, el elgani el insanı fakiru insan fakirdir şeriyetine dönük insan fakirdir. Çünkü kendinle zengin olmaya bakıyor ki kendiyle ne kadar zengin olsa fakirlik hükmündedir. Fakir, yok fakir değil fakirlik hükmündedir. Fakir başka. Yani ondan karıştırmıyoruz. İşte varlıktan yoksul olduğumuz zaman ancak gerçek, gerçek zenginliğe erişmiş oluyoruz. Ne oluyor o zaman? Vallahu Ganiyün Anil Alemin Allah alemlerden ganidir. İşte aleminden yok olduğun zaman şu beden varlığından, beden aleminden yok olduğun zaman hakla ganiy olmuş oluyorsun. Alemlerden sıyrıldığın zaman hakla ganiy olmuş oluyorsun. <gülüyor> Baştan alalım. Ne hoştur o dem ki? kendiliğimizi terk edelim. Kendiliğimizi terk edelim de mutlak bir zenginliğe erişelim. Varlıktan yoksun olalım. Ne din kalsın, ne akıl, ne takva kalsın, ne idrak, toprağa sarhoş ve hayran bir halde serili verelim. Şimdi birinci de bu toprağa serilelim, gidelim. Yani benden değil dediğimiz bu toprağı akıldan silelim. İkincide de bu o da de ha, bu da serilsin, o da çıksın. Yani ikisini birden anlatıyor. Bu da serilsin, o da hayran olarak çıksın. Demek istiyor. Şimdi burada o kadar ince meseleler var ki ne kalsın, ne akıl diyor. Ne yapalım yani şimdi Şimdi ne yapalım? Ne din kalsın ne akıl diyor yani. Aklı da terk edelim, dini de terk edelim mi? Ne yapalım? Ne takva kalsın ne idrak. E bütün bunlar dinle oluyor, akılla oluyor, takva oluyor, idrakla oluyor. Şimdi, efendim, aklı bırakmak inadeyle olur İrade bayış konusu olur ama zaten sen, sen sendesin sendiliğin var demek sen hiç de olamazsın. varlıktan yoksun olalım ne din kalsın ne akıl ne takva kalsın ne idrak, toprağa sarhoş ve hayran bir halde seyirli verelim. Şimdi burada öyle bir e, meseleyi bizlere anlatmak istiyor ki, ne din kalsın ne akıl derken bunları tamamen terk edin, bunların dışında bir hayat yaşayın demek değil. Burada dinden maksadı bedellerle ilgili olan dinin fiziksel yönüdür. Yani madde boyutunda yapılan hareketler yönüdür. Değeri de akıl dediği beşeri akıldır. İdrak dediği de o beşeri akıldan meydana gelen ihata açılındır. Takva dediği de kötülüklerden sakınma hükmüdür. Aslında gerçek takva, normal takva bu olmakla birlikte gerçek takva kendi varlığının, hakkın varlığından gayrı bir şey olduğunu unutmaktan sakınmaktır. Mutlaki olmaktır. Gerçek takma budur. İşte bu e, yukarıda belirtilen dört hususu, gerçek yönleriyle idrak ettiğin zaman bunlardan vazgeçiyor. Yani şartlanma yoluyla yaptığın bunlardan vazgeçiyor. Din öyle bir din olsun ki gerçek mabudu bilhak olan, mabudu billah olan Allah'ın varlığını idrak et, o şekilde yaşa. Ya, ubudiyet olarak yaşa. Abdiyet olarak değil de, ubudiyet olarak o evet, yaşa. Tabii işte, o zaman yapılan bütün fiiller, evet. işte onun için sonundaki hayran bir halde yere serili verelim demesi bu. Ya, bütün özelliklerin ile yaptığın her şey, dinin, ibadetin, evet. hükmün, hükmün tamam, tamamı oluyor. İster yatar vaziyette olsun olsun fiilin, ister yürür vaziyette olsun, ister oturur vaziyette olsun yaptığın her şey mutlak surette fiil hükmündedir. Ama yukarıda sayılan dört şey daha henüz bizde gerçek gönüyle yerleşmemişse sadece suretlerini yapar haldeyse, bunlarla kayıtlanma bunları bırak atlıyor. Onu anlatmak istiyor. Yoksa dini terk etmek değil, şartlanmış olarak e, yaptığımız dini terk etmek istiyor. Hani, evet, ha, Menfaat karşılığı yaptığın fiilleri terk ediyor. Cennetin, hurinin ebediyetin burada ne değeri var? Yabancı o halvete giremez ki. Cennetin, hurinin, ebediyetin burada ne değeri var? Yani burada... Tabii. Yabancı o halvete nasıl girer? Giremez ki. Varlık, birlik olacak. Yüzünü gördüm. Şarabı içtim. Bilmem bundan sonra ne olacak? <gülüyor> Yüzünü gördüm dedi. Karşısını alıp da herhangi bir suretlenmiş bir şekilde Rabb'ının görme meselesi değil. Feynema yani nereye dönerseniz aklın ve şu vardır yani nereye bakarsanız aklın yüzünü gördüm diyor. Onun belirli bir tek yüzü yok ki onu görsün. Bütün yüzlerin yüzü onun yüzü zaten. Başkasının yüzü yok ki. Sarabı içtim, sarabı içtim dedi. Kendi varlığının nereden sulandığını, yani nereden neşvi neva bulduğunu idrak etmesi, Kendi varlığının nasıl bir e, hatta bağlı olduğunu idrak etmesi ve artık tükenmez bir hale erişmesinin neticesinde sevincini anlatmak istiyor. Bilmem bundan sonra ne olacak. Bundan sonra ne olursa olsun zaten, <gülüyor> olması gereken olmuş ya, ha, biz ona bakalım ondan sonra, herhalde bundan kötüsü olmayacak. Herhalde bizi tekrar eski şeyimize döndürmeyeceklerdir. Her sarhoşluğun sonunda bir baş ağrısı, bir sersemlik vardır. Gönül bu düşünceyle kan kesildi gitti. Her sarhoşluğun sonunda bir başarısı vardır muhakkak ama dünya şarabıyla eğer sarhoş olmuşsa aslında o sarhoş değil de serhoş elit manasındadır. Yani sarhoşluk bize ne ki aptallık sağa sola yalta yapmaktır. Halbuki sarhoşluğun ifade eden <gülüyor> başka ser baş manasındadır. Hoş da hoşluk hoş baş manasındadır. Evet. Serhoş hoş Hoş da en güzel şey olarak tabir edilir. Yani sarhoşluk anı senin yaşadığın anların en güzelidir. Başı hoş. Huzur içerisinde hiçbir dünyevi veya uhrevi sıkıntı çekmeden tamamen hoşlu içerisinde. Daha doğrusu geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamak. Ama nefsinle değil. Gerek gerçek kendiliğinle, kendiliğinle hali yaşamaktır. İşte gönül bu düşünceyle kan kesildi gitti. Diyor. Kan demesi nedir? İnsana en yarayışlı bir şey değil midir? Kan, kan olmazsa insan hayatı olmaz. İşte bütün hayatın bu oldu demek istiyor. Yani. Soru 12 Evveli olmayanla sonradan meydana gelen nasıl oldu da birbirinden ayrıldı? Bu alem oldu, öbürü Tanrı. Böyle bir kaldı başka Evveli olmayanla sonradan meydana gelen esasen birbirinden ayrı değildir ki, sonradan meydana gelen mutlak varlığın zuhurudur. Ondandır kendiliğinden bir varlığı yoktur. Biz sonradan meydana geldi, ayrı bir varlıktır diye bakarız. Aslında tek varlığın ne sonrası olur, ne evveli olur, ne ortası olur. Tek varlık, tekse alemde bunun sonu nerede, başı nerede? Nereye göre veya öncelik veya sonluluk hükmü verilecek? Tek varlık, tek. Bir başka varlık olacak ki ona göre şu zamanda başladı, bu zamanda bitti. Evvel ve son olsun. Yani hadis de kadim aynı şeydir. Aynı şeydir. Hadis, hadisat yani sonradan zuhura gelen diye ifade edilen kadim de kıdem sahibi, evvel. Evveli olmayan bir evvel. Her şey ondan ibarettir. Bu yani sonradan meydana gelen şeyse Zümrüt ankaya benzer. İsmi vardır, cismi yoktur. <gülüyor> Hakk'tan başka her şey vücudu olmayan bir aktır. <gülüyor> i̇şte evet, bizim en büyük perdemiz isim perdeleridir. Bu isimler yaratılmıştır. Aslında alem yaratılmış değildir. Çünkü alem denilen varlık Hakk'ın varlığının ta kendisi olduğuna göre hakkı bir başka bir hak var da o mu yarattı da ona yaratıldı diyoruz. Hak haktır ve yaratılmaz. Hak zuhur da etmez. Nerede zuhur edecek hak? Bir başka mahalle olsun ki orada zuhur etsin. Haksa haktır zaten. Ne zuhur eder ne yok olur ne var olur ne kaybolur ne meydana çıkar. Hak haktır. İşte kendine birçok isimler vermek suretiyle kendindeki özellikleri seyretmesini diledi ve onlara onlara öylece baktı. Biri alem oldu, biri varlık oldu, biri yaratan oldu, biri yaratılan oldu. Aslında ne yaratan var ortada, ne yaratılan vardır. İlahi vehimle meydana getirdi. Hem öyle bir oyun ki, oynayan da kendisi, yaşayan da kendisi, anlayan da kendisi. Ama öyle bir oyun, öyle bir yaşantı ki başkası varmışçasına da şiddetli ve kudretli bir oyun. Hak'tan başka her şey vücudu olmayan bir attır. İşte alemdeki bütün varlıkların isimleri vardır sadece. Ayrı ayrı ayrı ayrı varlıkların var gözükmeleri isimlerinden ibarettir. Eğer o isimler ortadan kalkmış olsa, alem tek salt bir varlıktan başka bir şey olmadığı meydana çıkar. İşte biz de bu isimlerin çokluğunu kendi aklımızda, kendi düşüncenizde, Ortadan kaldırırsak kalan hak, hüvel baki olur. Başka bir şey kalmaz. Yokluğun var olması olmayacak bir şeydir. Yok olan bir şey nasıl var olsun? Bu olmayacak bir şeydir. Varlık var olması bakımından daimidir. Hiçbir zeval bulmaz. Varlık var çünkü varlık hak hakkın varlığı zaten. Varlığın yok olması için hakkın yok olması gerekli. Ya hakkın yok olması diye bir şey de söz konusu olan insana göre dolayısıyla varlık vardır ve o da bahsedebilir. Ne bu, ne o bu olur, ne bu o. Bunu bilir, anlar. Bunu bilir, anlarsan bütün müşküller sana kolaylaşır. İşte kesret denilen isimlerin çokluğunu müşahede etme. Yani ayrı ayrı isimler müşahede etme. Bu kesrettir yani fiiller aleminde yaşamak keşfetti bir başka ifadeyle. Ama bunların gerçeğini bildiğin zaman sendeki müşkilatın hepsi düzlüğe çıkar. Kolaylaşır. Yani müşkilin kalmaz. Alem zaten itibari bir şeydir. Dairede devreden devrederek daireyi meydana getiren o tek noktadan başka bir şey değildir daireyi yani başlarken bir tek noktayla başlanıyor ya dediği zaman ne oluyor o devam ettiği zaman o noktalar noktalar noktalar birleşmek suretiyle daire meydana geçiyor. Ama daire noktadan çıktı uzaklaştı uzaklaştı yine noktaya geldi ayrıldı gitti bir şey mi oldu? Dairenin içini doldurun yine tek nokta olur. Kara ile boyayın yani daire diye çizdiğiniz için nihayet büyük bir nokta olur. Ama noktadır yine, tektir yani, birdir. Yürü, bir ateş noktasını çevir, o nokta gayet hızlı dönmesi yüzünden sana bir daire halinde görünür. Ucu ateşli olan bir çubuğu şöyle seri olarak döndürdüğümüz zaman daire şeklinde. Halbuki tektir. Tabii. Bir sayıya gelirse birçok sayı meydana çıkar. <gülüyor> yani birin bir ilavesiyle, iki bir ilavesiyle, üç bir ilavesiyle diyor. Tamam, netice birin değişikliği oluyor. Ama sayılan bir sayıların çokluğuyla çoğalmaz ki, yani o bir sayıların çoğalmasıyla başka şekle girmez ki, bir kine birdir. Tanrı'dan başka her şeyin sözünü bırak da bunu ondan ayır. Mutlak varlıkla onun zuhurunu fark et mutlak olan varlıkla birlikte onun zuhurunu fark et. Bunda ne şüphem var? Mümkinat alemi, hayale benzer. Mümkin, yani sonradan meydana gelen dediği.